hamiye, çep'e çepeçevre sizi saran bir ateştir. Burada çepeçevre gafletten kurtulamayan, etrafını göremeyen, eşya ve hadiselere nüfuz edemeyen, kendini ve gafletini aşamayan, içini marifet ve muhabbet ile donatamayan insanlar, gidip dayanacakları ve yaslanacakları yer haviye'dir. Nedir haviye? Vama adrak mahiye, narun hamiye, sizi çape çevre ve kıs kıvrak saran cehennemdir. Hafizan Allah ve iyi yakum, Canab hakbizi ve sizi bu kötü encamdan muhafaza buyursun İnşallah Utale. Muhterem Müslümanlar, yeryüzü nimetlerle donatılmış, bu nimetler bize nimeti vereni, o nimet verenin inamatını hatırlatıyor, anlatıyor. Bir nimet var, bu nimeti veren var. Birden lütfedip de bu nimetleri bize gönderen var. Merhamet edip bize gönderen var. Bir yönüyle mevcudiyetine delalet ediyor. Bir yönüyle şefkatine, merhametine delalet ediyor. Yeryüzünde bizi tabir caizse hiçbir şeyi esirgemeden her şeyi lütfedip bu lütuflarla serfiraz kılan Hazreti Allah Celle Celaluhu. Haşa! ...bizim muhabbetimizi, nimetlerle uyanan alakamızı, nimetler kanalıyla gidip kendisini tanımamızı... ...ne düşmanlığa, ne küfre, ne de küfrana çevirmek istemez. Belki bu nimetleri devam ettirmek suretiyle muhabbetimizin devamını ister. Çünkü burada verse ahireti vermese, muhabbetimiz düşmanlığa dönecektir. Burada verse ahirette vermese... Ahireti vermese, ahireti açmasa, bizimle alay ve istihza etmiş olacaktır. İnam ve ihsan istihza haline gelecektir. Bir çocuğu kandırır gibi, ona şeker uzatacak, o da elini uzatırken yeniden geriye çekecek, onu mahzun bırakacaktır. Dünyadaki nimetler hep böyledir. İnsan daha dünyaya gelirken, öleceği alnına damga vurulmuş gibi dünyaya gelir. ...daha çocukluğunda hiç düşündünüz mü? Niçin gençliğin önü alınamıyor? hut niçin ihtiyarlık çukuruna gidip düşmenin önü alınamıyor? Gençlik tutulamıyor, hiç düşündünüz mü? İnsan çocukken de, gençken de, yaşlıyken de aynı kıtaları alır. Aynı protein ve vitamini alır. Kendisine aynı ihtimam ve titizlik içinde bakar. Gençken insan niçin ihtiyarlıyor... Senelerden beri ilim adamları üzerinde duruyorlar, çare bulamadılar. Gençliğe dur diyemiyorlar, ihtiyarlığın önüne geçemiyorlar, hayatı yeryüzünde ebedi yapamıyorlar. Demek ki insan daha dünyaya gelirken hipofiz bezinin bir şifresiyle insanı yaşlandıran bir hormon teşekkül ediyor. Bir damga halinde senin vücudunda. ...bütün dünya bir araya gelse... ...senin ihtiyarlamanın önünü alamayacaklardır. Hırsız evden olursa öküz bacadan çıkar. Çünkü seni yaşlandıracak... ...ayağının takatını kesecek... ...saçlarını un serpilmiş haline, kar serpilmiş haline getirecek... ...senin vücudunda bir mekanizma tarafından meydana getirilen bir hormondur. Bu da daha çocukken meydana getiriliyor. Daha sen çocukken rüşte ermeden meydana getiriliyor... ...ve bu hormon meydana geldikten sonra... ...bu senin idam fermanın... ...veya boynuna takılan yaftan gibi bir şeydir. Artık sen muhakkak asılacaksın demektir. Kimse bunun önüne geçemez. Bir gün hipofiz bezinin böyle bir şifresi önlenirse... ...bu hormon daha dünyaya gelmeden öldürülürse... ...belki ihtiyarlığın önünü alırlar ama... ...o bezin ve o hormonun yaptığı vazifeler de yapılmaz. Siz deli gibi, mecnun gibi... Siz ağaç gibi, siz sağa sola saldırgan bir canavar gibi, Frankişteyn'in hortlakları gibi etrafınızı yakacak yıkacaksınız. Bin maslahat takıp, bir hormon bir hormon mekanizması, makinası yapan Hazreti Allah Celle Celaluhu bir de mev'ud hayatınıza, sizin hatime çekecek bir hormon üretiyor. Size bu meseleyi anlatmakla ihtifa etmiyorum. İnsanın acınacak halini anlatmak istiyorum. Talihsiz varlığı anlatmak istiyorum. Bütün kainatta intihab edilen küre-i arz. Küre-i arz üzerinde seçilen canlılar. Canlılar içinde intihab edilen insan. insanlar içinde intihab edilen enbiya. Bütün enbiya-i izam ve enbiyalar içinde intihab edilen enbiyalar serveri Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Siz sırasıyla tertibe koyun, baştan sona kadar, Efendimiz'e kadar ahiret olmasa talihsiz, herkes talihsiz. Şair yana yakıla, bu dert meyhanesinde kimi gördün şaduman olmuş, bu gamhane mihnette beladan kim eman bulmuş? Feryadıyla Allah'a karşı gelmektedir. Ne anlatıyor bu? Dünyaya gelirken idam fermanıyla geliyorsun. İhtiyarlık ısrabıyla dünyaya geliyorsun. Solacak, pörsüyecek, yaprakların ayaklar altına dökülecek hükmüyle dünyaya geliyorsun. Halbuki sen bir sultansın, sen intihab edilmişsin. Sen gülü ve gülün güllüğünü, çiçeği çiçeğin çiçekliğini, kainatı makru alemi bütün derinliklerine kadar Mikro alemi bütün küçüklüklerine kadar görebilecek, değerlendirebilecek bir istidat, bir kabiliyetle serfiratsın. Bununla beraber zavallı sen, canlıların en talihsizi, en bedbahtısın. Herkes hayatından zevk alıyor ve ıstırap duymuyor. Hayvan ömrünü sona erdireceği ana kadar ıstırap duymuyor. Ama sen bin türlü ıstırap içindesin. Yanından arkadaşını, eşini alsan, kessen. Yavrusunu bağlasan iki gün sonra unutur gider o. Belki iki gün bile sürmez. Belki o dakikada her şey unutulur gider. Ama sen öyle değilsin. Kafandan babanın hayatı ve vefatı silinip gitmemiştir. Civan çocuğunu toprağa gömdüğünü unutamamışsındır. Yakınlarından kaybettiğin şeyleri kalbinden silememiştir. Aklın senin için elem imal edici bir varlık haline gelmiş hissiyatın senin için seni intihara sevk eden unsurlar halinde, aleyhinde işlemektedir. Zavallı sen, yeryüzünde en talihsiz, en bedbat en uğursuz bir varlıksın. Ama ahiret olmazsa. Sen burada talihsiz belki görüneceksin. Ama sen sultansın. Sultanlara taç giydiren sultansın. Mikropları taşlarla serfiraz eden, Sistemleri, vazifelerle serfiraz eden Hz. Allah, her şeyi emrine musahhar ettiği seni hiç başıboş bırakır mı? Hiç abes yapar mı? Muhabbetini hiç düşmanlığa çevirir mi? Cenneti sana vermemek suretiyle kendisine düşman yapar mı? Madem ihsan, etmede, ihsan etmeyi sever, madem inam etmeyi sever, sofra koymayı sever, sever ki öbür alemde de koyduğu sofralar devam etsin. Nimetler temad etsin. Rahmetiyle, rahmaniyetiyle, rahimiyetiyle tecelli etsin. Merhamete çok muhtaç olan sizleri orada da akla hayale gelmedik nimetleriyle serfiraz kılsın. Adet tul'i ibadiy's salihin. Ma la'in ra'at ve la udnun semi'at ve la khatar <gülüyor> ala kalbi beşer. Salih kullarıma, sağlam iş yapanlara Öyle şeyler hazırladım ki orada, göz aydınlığı, sürpriz olarak öyle şeyler hazırladım ki, tasavvur ve tahayyül edemezler. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de beşerin kalbine hutur etmiştir diye, kutsi hadisiyle size sürpriz yapacağını, çok orijinal nimetleri, nevi şahsına mahsus keyfiyetleri, avi nimetleri orada takdim edeceğini size vaat ediyor. Cenab-ı Hak o nimetleri cümlemize göstersin, tattırsın, doyursun ve burada o nimetlere karşı bizlere ciddi iştah lütfeylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar, mevzu belki dağıtıyorum ve çoklarının yabancı oldukları hususlara efkarı çekip götürüyor. Bazen de İfadede güçlükten ötürü meseleyi bulanık olarak takdim ediyorum. Ama bütün heyecan ve çırpınışlarımın altında insanın ehemmiyetli yerini anlatmak ve insanın burada başıboş bırakılamayacağı hususuna içinizde bir kanaat hasıl etmektir. Kainatın sahibinin ve sanatkarının en ehemmiyetsiz en küçük şeyleri dahi çok iyi değerlendirdiğini onlardan mahsul aldığını nazara vermek ve insandan büyük semereler alınacağı hususunun nazardan kaçmamasını dikkat nazarınıza havale etmek için heyecan duyup ve çırpınıyorum Cenab-ı Hak bana da size de samimiyet ihsan eylesin ihlas-ı etemme mazhar kılsın bir insanın belki hayatta en mühim meselesi Allah'a inanmak ve ahirete inanmaktır Dünya ve ahiret saadetinin temel taşı, rüknü budur. Üzerinde ne kadar durulsa sezadır. İnsan ne kadar inanırsa o kadar hayatını mükemmel tanzim eder. Hayatı bulanık olanlar, ahiret hakkında kanaatı sakat olanlardır. Katiyyen öleceğine inanan insan, hayatı ona göre tanzim eder. Katiyyen öleceğine, öldükten sonra dirileceğine, ve bütün bir hayatın hesabını vereceğine inanan hayatını ona göre tanzim eder. Laubali kimselerdir ki onlar haddi zatında ahirete inanmamışlardır. İnanıyor gibi görünürler. O türlü kimseler camiye de gelebilirler. Namaz da kılabilirler. Tesbih de çekebilirler. Fakat kanatı ı katiyye halinde sinelerine oturmamıştır. Bir harama el uzatırken titremesini bilemezler gözlerini harama tevcih ettikleri zaman çevirme, hükmünü veremezler, tir tir titreyemezler. Ağızlarına koydukları bir lokmanın korkusunu günlerce kafalarında tutamazlar. Zayıf insanlardır. Akideleri zayıf insanlardır. O bakımdan haşir akidesinin, vasubaden mevt hadisesinin insanın içinde kanatı katiye haline gelmesi, ona çok inanması hem dünyevi hem ukrevi, milletin ve milletlerin saadeti, ferdin ve ailenin, ailelerin saadetidir. Cenabı ı Vâcibül ve Tekaddes Hazretleri, saadetimize temel taş olarak lütuf buyurduğu, vaz ettiği haşir akidesiyle bizleri serfiraz kılsın inşallah. Dünyada hayatımızı ona göre tanzim etmek suretiyle bizi mes'ud eylesin terbiye ve ahlak mevzuunda çalışan, nesli biçime koymak isteyenlere de bu vadide Cenab-ı Hak akıl ihsan eylesin inşallah Allah u Teala. la ilahe illahu, hu le ila yevmil kıyameti la raybe fih ve men haditha Allah o zat-ı ecelli -Ala ki şu dünyayı kuran Allah'tır. Şu sarayı tefriş eden Allah'tır. Yoktan bu sarayda her şeyi yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Cennette size vereceği nimetlerin numunesini burada hazırlayan Allah'tır Celle Celaluhu. Sizin tezgahlarınızda milyonda bir tanesini yapmanız mümkün olmayan bütün nimetleri harika bir surette her baharda birden ani ve defaten yaratan muhteşem kudretin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. İşte böyle her şeyi evren ve çeviren, her baharı bir cennet gibi nimet sofralarıyla size takdim eden, her baharı bir haş ve neş mahşeri gibi bin türlü milyon kere milyon mahlukatla haşledip neşledip sizin nazarınızı arz eden Hazreti Allah Celle Celaluhu. La yecma'nakum ila yevmil kıyame. ferman diyor ki: Sizi kıyamet gününde ben toplayacağım nasıl toplayacağım? Bidayette sizin vücudunuzun zerrelerini, o birbiriyle tanışmamış zerreleri bir araya getirip, vücutlar teşkil ettiğim gibi yine toplayacağım. Nasıl toplayacağım sizi? Hayatı size nefk tıpkı güneşi doğurtmak suretiyle yeryüzünü, yeryüzünde bütün şeffaf şeyleri parlattığım, aydınlattığım gibi, sizi hayatla parlatacak, aydınlatacak, yine sizi kurbu huzurumda toplayacağım. Size nasıl hayatı nef edeceğim. Tıpkı bir elektrik düğmesiyle bütün bir şehrin ışıklarının lambalarının yanması gibi İsrafil'in suruyla size hayatın nef edecek, sizi haşr ve neşledecek edecek huzurumda toplayacağım. Allahu la ilaha illahu. La yecma'annakum ila yevmil kıyameti Bunda hiç kimse tereddüt etmesin. Tereddüt edenler satıhta kalanlardır. İşin içine nüfuz edenler la diyor. İçine dikkatle bakanlar tereddüt olmadığını görecekler. Nasıl insan tereddüt eder ki? Beni haş edecek zat diyor ki bana seni nasıl bidayette yarattım yine yaratacağım diyor. Ben nasıl istibadet ederim bunu? Cenneti haş eden, cenneti yaratan ve halkından edecek olan zat celle celaluhu Baharı nasıl yarattımsa, elma ile armutla kavunla karpuzla nasıl donattımsa, üzümlerle nasıl tezyin ettimse, cenneti öyle yaratacağım diyor. Biz dünyada bunları esbab ve tabiatla izah edemiyoruz. Biz dünyada bunlarla Allah'ın varlığına intikal ediyoruz. İşte bunları Haşri Bahari'de hususiyle nazarımıza vermek suretiyle bizi dirilteceğini haşr ve neşr edeceğini Allah Celle Celaluhu vaat ediyor. Bu mevzuda iki kelimeyle şunu da dikkat nazanızı arz edeyim. Allah'ın varlığına ve birliğine delil olarak gördüğümüz ne kadar deliller, bürhanlar var. Daha doğrusu eşya ve hadiseleri anlayamamızdan ötürü nazarımızda meydana gelen toz toprak ve bulanıklığı izal etmek için açık ve berrak olarak Allah'ın varlığına inanmamız için nasıl bir kısım delilleri kullanıyoruz? Aynı deliller bir yönüyle Allah'ın varlığına delalet ederken öbür yönüyle haşri ve neşri, ahireti, basubâdelmevtî, cenneti, cehennemi, rıda ve rıdvanı göstermektedir. Aynen onun gibi her şeyi doğru söyleyen, sadık ve masluk olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği mevzuunda belki size 100 tane iki tane delil arz ettim, 100 tane iki yüz tane başkaları size delil arz etti. O Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ki o deliller muacehesinde katiyen peygamberliği iki kere iki dört eder katiyetinde sübut buluyor gökyüzünde güneşi inkar etmek mümkün ise o deliller muacehesinde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini inkar etmek de mümkün olabilir belki. İşte o Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam hayata gelişinin Peygamberlik vasifesiyle serfiraz kılınışının, 23 sene nübüvvet hayatının gayesinin daha ziyade dar ahiret olduğunu ifade ediyor, hassasiyetle üzerinde duruyor ve diyor ki, binlerce mucize ile serfiraz gördüğünüz, Muhammedur Resulullah derken içinizi doldurup taşırdığınız, ben size diyorum ki, hayatımın en mühim gayesi size, gideceğiniz yurdu haber vermek ve oraya göre hazırlanmanız istikametinde gerekli olan şeyleri yapmaktır. Ahiret vardır diyor, cennet vardır diyor, cehennem vardır diyor. Haşir ve ahiret için koskocaman kavmeti bağlasını göremeyeceğimiz bir delil, bir hüccet olarak karşımıza çıkıyor. Aynen öyle de Kur'an'ı mucizül beyanı böyle tırtıklayıp karıştırdığımız zaman ...delailinin ruhuna nüfuz ettiğimiz zaman... ...Kur'an-ı Kerim'in dörtte üçünün, beşte üçünün... ...haşirden bahsettiğini görüyoruz. O Kur'an-ı Kerim ki... ...onu da ele alıp tahlil ettiğimiz zaman... ...katiyen hükme vardık, bir hükme vardık. Bu kelam ancak Allah kelamıdır dedik. Beşer bunu söyleyemez dedi kendi delilleri içinde. Kendi delilleriyle Allah kelamı olduğunu gördüğümüz Kur'an-ı Kerim katiyen ve hiçbir şüpheye meydan vermeden ferman ve beyanda bulunuyor ki siz öldükten sonra Allah sizi haş ve neşredecek kurbu huzuruna alacak mümini nimetleriyle perverde edecek kafiri küfranına karşılık ceza verecek de azip edecektir demek oluyor ki sadece esma ilah iktiza etmiyor haşrin ve neşrin gelmesini İmanın sair erkanı omuz omuza vermiş. Öldükten sonra dirilme mevzuunda tahşidat yapıyor ve insanların dikkat nazarını o noktaya çeviriyor. Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri başlattığımız bu mevzu sonuna erdirme ve ihmal etme imkanını bize rızası dairesinde lütfesin inşallahü teala. Son sözü söyleyinceye kadar inşallahü teala lutunu keremini bir andur etmesin üzerimizden, dinleyenden ve söyleyenden. Cenab-ı Hak cümlemizi rızası istikametinde kaim ve daim eylesin. Lillahi'l-Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillah, illediye hedana lihaza. Ve ma kunna linahtadiyel evlâin hedanallâh.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 عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف واحده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الجليل الكريم محترم مسلمان ناس. Bütün parçanın ile sıhhatlıdır. Bir cemiyet, o cemiyeti teşkil eden aile yapısının ile sıhhatlıdır. Fertler sağlam olduğu, sağlam ruh, sağlam karakter, sağlam dima, sağlam maneviyat, aile kendi kendine sıhhat kazanacak,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 bir iç duruluğuyla Müslümanlığa yeniden dönmesi, teşkil edeceği bütünün mükemmel bir parçası haline gelebilmesi için lazım gelen gayreti göstermesi gerekmektedir. Niçin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın maddi fakirlik içinde bulunan ashabı Cihan'ı fethediyor da, kemmi ölçülerle Ashabının bin katı olan bizler bugün inanmış bir milletin Haysiyetine yakışır şekilde meseleye çözüm getiremiyoruz. Atının eğer yoktu, ağzında zimamı yoktu, kılıcının kını yoktu, fakir bir Arap. Cihanı fethediyor, bize getiriyor, beşerin müşkillerini hallediyor, yeni bir medeniyetin temelini atıyordu. Biz en küçük meselenin üstesinden gelemiyoruz. Niçin? Siz isterseniz başka şeylere verin.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 ona kötülük yapmaya sevk etmiştir. İleride talihli İslam'ın büyük yükünü sırtına alacak kimseler de vardır bu muhakkat talihsizler arasında. Bunlardan bir tanesi de Amr astır. As'dır. Allah'ın rıda ve ridvanı, Allah Resulü'nün bütün ashabı üzerine olsun. Vefat edeceği ana kadar İslam'ından sonra haysiyetli bir hayat yaşamıştır. Ejnad arasında sözü hüsası, dirayet ve kiyasetinin daima düştüğü yerden toz kaldıran bir insan olarak yaşamıştır. Afrika'nın fetih vazifesi kendisine verilince, ta resul Ekrem devrinden başlattığı bu fetih dönemini Hazreti Ömer devrinde doruk noktaya ulaştırmış. Afrika, İslam'ın kılıcı karşısında dize gelmiştir. Ama onun da daha çocukluğunda içinde meydana gelen, yaşlatan ve öldüren hormon,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 Küfrüm, dalaletin tuğyanım, içimde ısraplar meydana getiriyordu. Fakat büyük hakikat karşısında buzdan dağların tahammül etmesine imkan yoktu. Nihayet benim de içim eridi, adeta içimde çağlayanlar meydana geliyordu. İçimdeki bu şiddetli arzunun önüne geçemez oldum. Bir gece karanlıkta Mekke'yi terk etmeye karar verdiğim zaman, çıktığım bir kalebendin deliğinden, bir duvarın açığından ve gediğinden çıktığım zaman uzaktan Halid bin Velid'in de aynı heyecanla Medine'ye doğru azmirah ettiğini müşahede ettim. Bin endişe ve korkuyla yüz yüze geldik. Bin endişe ve korkuyla içimizi birbirimize şerh ettik. İkimiz de niyetlerimizi gizliyorduk. İkimizin kanatı da Medine'ye gitmekti ama neden sonra ancak açabildik? Ve sonra da sarmaş dolaş olduk.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 Kuba'da Medine'nin çocukları onu karşıladıkları gibi naatlarla bizi karşılıyorlardı. Anladık ki ne biler ne bizi hoşnut. Anladık ki gönlü bizim için fethedilmiş. Yanına sokulduk. Gittik bizi istikbal etti. Tebessüm ededesine sinesine bastı. Ah keşke o dakika ölseydik. Her şeyimiz mamur idi. Ben Resul Ekrem'in elini tuttum. Biat ediyordum. Bu kuvvetle ele tutunduğum zaman biliyordum ki cennete çıkacak Firdevs'e yükseleceğim. Sık sıkce elini sıkıyordum o pehlivan ellerimle. Ma da tani ya amir dedi. Ne demek istiyorsun elimi sıkarken? En tağfireli yarısı Allah beni bağışlayasın ya Allah dedim. Bu bağışlanın manın manası, öbür alemde mesud olmak, şefaat elini uzatıp elinden tutmak.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 Muhasebesini yaptıktan sonra öldükten sonra dirilmeye harfiyen inanmış olmanın havası içinde muhasebesini yaptıktan sonra son soluklarını da yasta yükleyi verdi ve me meleği haleye yükseli verdi. Cenab-ı Hak öyle temiz akibeti cümleye nasip eylesin. <gülüyor> Muhterem Mümin, herkes yaşadığı hayatta bilemediği gizgahlarda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 Nedir gözünü budaktan esirgemeyen insanların içinde endişe yerlerini estiren öldükten sonra dirilecekleri var olacakları o hayatta hayatın hesabını hayatı bahşedene vermektir. Size hayatı bahşeden Hazreti Allah bahşettiği hayatın her lahsasının hesabını sizden soracak, verdiği şeyleri teker teker alacaktır.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 Mevlanın huzuruna çıkma endişesi kendilerine arz edilirken dahi içinde bir ürperti, göz önlerinde bir yaşlık hissetmeyen belki yeryüzünün en talihsiz ve bat varlıklarıdır. Cenabı Hak onları da irşat ve hidayet eylesin. Ene inne ahsana'l kelam ve eblag'en nizam. Kalamullahil melikil azizil halam. Kima kâlallahu tebaraka ve teâlâ fi'l kalam.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 الحمد لله حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المؤتبر تاظمن لنبيه وتكرمن لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ عَلَبَّيْكِ Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kama sallayta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim alamin, Rabbana innaka Hamidum Majid. ala ala Muhammed. Kama ala ala alamin, Rabbana Hamidum Majid.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 İbadallâh, Allah'ın kulları ittequllâhev atî'ûh. Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi nimetleriyle perverdi eden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi ahseni takvime mazhar eden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi hayvanatı sahir eden, ayıran Allah'a karşı saygılı olun. Sizi akılla, fikirle, hayatı tanzim imkanlarıyla serfiraz kılan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 bir sürü ayrı bir yol içinde, tek doğru yol olan sıratı müstakimi bulasınız, Kur'an'ı yaşayasınız, emn-i eman içinde cennete dahil olasınız. Akimiz salah, inna salatatan hanil fâshây ve almunkar, ve la dikrul lah akbar, wa allahu yâlamu ma tsnâ'ûn, sadekallahu alâdim. Allah akbar, Allah akbar, Allah Aşhaban <kung> la la ilahe illallah. Aşhaban la muhammedan ranjoolu allahi. Aşhaban Allah'ın merhametine mazharı olasınız. Ay alım fayetle ay